Değerli merhaba. Cemre Beklentisi programı ve yeni bir bölüm. Programımızın ilk başlığı, kazanma kuşağında hüsran yaşamamak için. Soru Hak ve hakikatten istifade edilmesi veya mahrum kalınması noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcaları Hazreti Abbas, Hazreti Hamza, Ebu Leheb ve Ebu Talib'in tavır ve davranışları, günümüz insanı için neler ifade etmektedir izah eder misiniz? Cevap Siyer'deki bir kısım rivayetlere bakılacak olursa, Hz. Abbas radiyallahu anh'ın İslamiyet'e girişinin Bedir Savaşı sonrası ve hatta Mekke fethinden az önce gerçekleştiği gibi bir sonuca ulaşılır. Ancak hayatına bir bütün olarak bakıldığında, onun çok erken dönemde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sıkı bir irtibatının olduğu ve İslam'ın intişarı, Allah Resulü'nün müşriklerin saldırıları karşısında korunması gibi hususlarda Peygamber Efendimiz'e tavsiyelerde bulunduğu görülmektedir. Mesela akabe biatları esnasında Efendimizin yanında bulunan Hazreti Abbas ensarın Efendimiz'e biat etmeleri durumunda karşı karşıya kalabilecekleri tehlikelere dikkat çekmiş ve onlardan canları pahasına Efendimiz'i koruyacaklarına dair teminat almıştır. Mekkeliler içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözü kulağı Hazreti Abbas. Nitekim yine rivayetlerde geçtiği üzere Bedir Savaşı'nda müşrikler mağlubiyete uğratıldıktan sonra Mekkelilere ait olan kervanı takip meselesi ortaya çıkmıştı. Bu konuda fikrini beyan eden Hazreti Abbas, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Allah sana ehdet taifeteyni iki düşman topluluğundan birisini müessir kıldı. Yani seni savaşta muzaffer kıldı. Ancak ikincisi hakkında vadi subhani yoktur diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den karbanı takip etmemesini istemişti. Eğer bu rivayet doğruysa Hazreti Abbas'ın Allah'ın kelamına inandığı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer aldığı anlaşılmaktadır. Hazreti Abbas'ın hayatıyla alakalı bu gibi parça parça hadiseleri yan yana getirdiğimizde onun çok daha erken bir dönemde Müslüman olduğu anlaşılmaktadır. Hatta daha da ileri giderek şu değerlendirmede bulunabiliriz. Hazreti Abbas, Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra, Mekkelilerin içinde kalmış, onlardan biri gibi görünmüş, ve Mekke'nin fethine kadar durumları hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bilgilendirmiştir. Evet, o bir yönüyle Mekkelilerin içinde Efendimizin gözü, kulağı olmuş ve Mekke'deki gelişmeleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber vermiştir. İşte hayatına bir bütün olarak bakıldığında öyle anlaşılıyor ki, Hazreti Abbas radiyallahu anh'te cibilli bir terbiye vardı ve o bu terbiyesinin mükafatını görmüştü. Çünkü insanın bazen küçük bir meziyeti olur ve o küçük meziyet, daha sonra onun hakkında çok büyük bir lütfa vesile olur. Esasında benzer bir durumu Ebu Süfyan'da da görebiliriz. Zira Ebu Süfyan, Ebu Cehil veya kayınpederi olan Utbe bin Rebiya gibi kas katı ve mütemerrit bir insan değildi. Fakat nüfusu ancak 10-15 bini bulan Panayır dönemlerinde ise 30-40 bine ulaşan Mekke şehrinin meclisi konumundaki Darun Nedbe'de yer alan kimselerden biriydi. Burası Mekke ile ilgili işlerin yürütüldüğü karar meclisiydi. Ebu Süfyan Darun Nedbe'de bulunduğundan biraz da oradakilerin dümen suyunda hareket ediyor ve onların oyununa geliyordu. Bununla birlikte denilebilir ki onun içinde bir efendilik, bir centilmenlik vardı. Cibilli bir kötülük münahazası yoktu. Zaten ondaki bu güzel hasletlerin zamanla Müslümanlık haline inkılap ettiğini görüyoruz. Cesaret ve mertliğin sembolü Hazreti Hamza. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin diğer bir amcası olan Hazreti Hamza Mert, cesur ve yürekli bir kişiydi. Bir av dönüşünde kendisine Ebu Cehil'in Efendimiz'e hakaret ederek kötü muamelede bulunduğu haber verildiğinde istikametini değiştirip doğrudan Darun Nedve'nin yolunu tutmuştur. Meclise ulaşan Hazreti Hamza sırtındaki yay ve okuyla Ebu Cehil'e vurmaya başlamıştır. Bunun üzerine Ebu Cehil'in kabilesinden bazı kimseler Hazreti Hamza'ya karşı çıkmak istediklerinde Ebu Cehil Hazreti Hamza'nın saf değiştirerek karşı tarafa geçebileceği korkusuyla onlara engel olmuş ve suçu üzerine almıştır. Müellif diyor ki: Burada durup bir cümleyle önemli gördüğüm bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İçlerinden bir kişiyi kaybetmemek veya birini kazanmak isteyen Müslümanlar da en azından Ebu Cehil kadar akıllı hareket etmeli. Onurum, gururum demeyip gerektiğinde enaniyetlerini ayaklar altına almasını bilmelidirler. Bu kısa hatırlatmadan sonra asıl konumuza dönecek olursak, böyle bir hadise mert ve cesur bir kişiliğe sahip olan ve cibilli bağları kuvvetli bulunan Hazreti Hamza'yı adeta tetiklemiş ve onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almasına vesile olmuştur. Gururla gelen hazin akıbet Ebu Leheb Aslında Ebu Leheb de çok kötü bir insan değildi. Genel yapısı itibariyle şefkat ve mülayemet sahibi bir insandı. Ancak gururlu ve kibirli bir kişi olduğundan, pohpohlanınca kendisine pek çok kötü şeyler yaptırılabiliyordu. Mesela ona, ''Sen Abdül Uzzas'ın, Beni Ümeyye kabilesiyle akrabalığın var. Haşimilerle Beni Ümeyye'nin irtika noktasını teşkil ediyorsun. Geniş bir oymağın başında bulunuyorsun.'' ''Sen şöyle adamsın, böyle adamsın'' diyor ve bu tür sözlerle onu hep oyuna getiriyorlardı. Onun bu tür pohpohlamalara kanıp Mekke'de pek çok kötülük yaptığını biliyoruz. Fakat sizin de bildiğiniz gibi Ebu Leheb Bedir'e iştirak etmemişti. Korktuğundan dolayı mı savaştan geri durmuştu zannetmiyorum. Kanaatimce onu Bedir'e gitmekten alıkoyan husus, yeğenine karşı bizzat savaşmak istememesiydi. Bedir Savaşı'nı takip eden günlerde ise ölüm hakikati ile karşı karşıya kalmıştı. Ümbül Fadl validemizin bir dilek parçasıyla kafasına vurduğu ve aldığı bu darbe neticesinde ölüp gittiği rivayet edilir. Ölümü hakikaten başına aldığı bir darbe sonucunda beyin kanaması geçirmesinin bir neticesi miydi Yoksa Bedir'de kayınpederinin ve iki kayınbiraderinin ölmesi, müşriklerin büyük bir bozguna uğraması, onun da bu durum karşısında panikleyip derin bir korkuya kapılması ve işin içinden çıkamayıp bir çözüm yolu bulamaması neticesinde ciddi bir anguaz yaşaması mıydı bilemiyoruz. Ancak neticede o, alemleri aydınlatan bir ışık kaynağının yanı başında bulunduğu halde böyle acı bir sonla hayatını noktalamıştır. Onun bu hazin akıbetinden şu neticeyi çıkarabiliriz. Demek ki kayıp gitme ile kaymayıp yerinde kalma arasında çok ince bir perde vardır. Bu sebeple kayıp gidene niçin kayıp gitti? Yerinde kalana ise nasıl yerinde kaldı diye hayretle bakılmalıdır. Çünkü yerinde sabit kadem kalma, aciz insanoğlunun elinde olmadığı gibi, kayıp gitme de onun elinde değildir. Görüldüğü üzere insan, yanlış bir bakış açısı ve mülahazalardaki az bir inhirafla, dengeyi koruyamayabiliyor. Koruyamıyor, ve hafizen Allah gümbür gümbür devrilip gidiyor. Bu noktada Araf Suresi'ndeki bir ayeti kerimede kendisinden bahsedildiği rivayet edilen Belam İbni Baura adlı şahsın feci akıbetini hatırlayabiliriz. Söz konusu ayeti kerimede mealen Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Onlara kendisine ayetlerimizi verip duyurduğumuz densizin kıssasını da anlat. Anlat ki o sahip olduğu bilgisine rağmen sıyrılıp tekvini veya tenzili ayetleri idrak çerçevesinin dışına çıktı. Derken şeytan onu kendine uydurup kendine benzetti. O da onun arkasına takıldı ve azgınlardan biri oldu. Rivayetlere göre bu kişi Kur'bi ilahiye giden yollar hakkında malumat sahibiydi ve ismi Azam'ı biliyordu. Fakat işte bu konumdaki bir insan bir yerde devrilip gitmiştir. Bundan dolayı sahibi şeriat Ey bizim Kerim Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla şüphesiz bağışı bol olan Vehhab sensin sen Duasını dilinden hiç düşürmemiştir. Zira akıbet endişesi taşımayanların akıbetinden endişe edilir. Evet, ben de kayabilirim endişesini taşımayan bir kimse, Hafizen Allah her an kayıp gidecek tehlikeli bir zeminde bulunuyor demektir. Çünkü görüldüğü üzere Ebu Leheb'in düştüğü yerde Hz. Hamza, Hz. Abbas, ...sürpriz bir kurtuluşla sıçrayıp felaha ermişlerdir. Baktığımızda aynı aile fertlerinden birisi... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alırken... ...diğeri onun karşısında saf tutmuştur. O zaman anlıyoruz ki... ...küfürle iman arasında... ...çok ince... ...kıl gibi bir mesafe vardır. İnsan adeta burada ipin üzerinde geziyor gibidir. Bundan dolayı insan, meyelanı şerrin kökünü kesip, meyelanı hayıra kuvvet vermek için sürekli dua etmeli. Allah'a sığınıp istiğfarı dilinden hiç düşürmemelidir. Cenab-ı Hak hepimizi düşmekten, kayıp gitmekten muhafaza buyursun. Amin. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programının bu bölümünün de sonuna geldik. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.